E, hocam finans piyasaları için yani banka, borsa, forex gibi piyasalar için yazılım satmak o piyasalara caiz mi diye soruyor. Buyurun hocam. Yani yazılım satacağınız şey ne iş yapacak önemli olan odur. Burada iki türlü e, İmam-ı Azam'ın bir kanatı var. Yani siz satarsınız, sizinki meşru ise hı hı. karşı tarafın yaramazlık yapması önemli değil diyor. Ama bizim genelde yaklaşımımız kötülüğe destek olmamak lazım. Hmm. Ayet-i kerime al alel birri vet takva. Ve lâ taavenu alel deniliyor. Mesela İmam-ı Azam olaya şöyle bakıyor. Adama dükkanı verdin. Aldı bu. İçeride işte biraz biraz sattı. Efendim meyve sattı, sebze sattı. Günahı size gelmez diyor. Yani böyle bir kanaat belirtmiş ama diğer iki imam hayır. Bu kötülükte yardımlaşma, destek olma anlamı taşıyacağı Hı -hı. için ayet-i kerime de ne buyuruluyor? İyilikte ve Hı -hı. takvada yardımlaşın fakat isyan, Allah'a isyan edilen ve la al alel-izm günah e, vel-udvan e, mesela düşmanlık İsyanda yardımlaşma yok. Dolayısıyla mesela bir müesseseye bir şey satacaksak hı hı. E, ve biliyorsak ki o ne iş yapıyor. Hı hı. efendim Ona göre vermemeyi tercih edelim. Ama mesela bir kişi evinize talip oldu kiracı. Evet. E, sizden istedi baktınız eli yüzü düzgün verdiniz. Ha, i̇çeride kafa çekiyormuş. Ben ondan sorumlu değilim bilemem. Hı. O ayrı bir şeydir. Ama adam geldi şöyle dedi, bu evi bana ver, ben burada birahane işleteceğim. E o zaman veremezsiniz. Demek ki bilerek harama, düşmanlığa, isyana ortak olmak, destek olmanız caiz değil. Ama normal şartlarda verdiniz, içeride bilmediğiniz şeyler yapılıyor. Ondan dolayı zaten siz hesaba çekilmezsiniz.